Velhamdülillah, vessalatu vesselam ala Rasulillah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerimiz. Ana baba hakkı ile alakalı birkaç bilgiyi tekrar etmeye çalışalım. İlk önce sizlerle paylaşmak istediğim çok önemli bir kıssa var. Bu kıssayı iki Cihan Güneşi, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in damadı olan Allahu Teala'nın arslanı diye bilinen Hz. Ali Keremallahu Vece Efendimiz anlatacak, biz dinleyeceğiz. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafını kalabalık bir sahabe grubu kaplamış, sohbet ediyorlardı. Ben de dinleyenler arasındaydım. Bir ara biri içeri girdi. Selam verip aldıktan sonra, Ey Allah'ın elçisi! Selam oğlu Abdullah vedalaşmak üzere sizi davet ediyorlar. Çünkü kendileri ölümdü şeyinde ve ağır bir şekilde hasta. Yatalak vaziyetteler. Neredeyse bu dünyaya gözlerini yummak üzere dedi. Bunu duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzüldü. Bu acı haberi duyar duymaz hemen ayağa kalktı. Sonra da ''Kalkın gidelim. Kardeşimiz Abdullah'ı ziyaret ederek son görevimizi yerine getirelim.'' buyurdu. Hep beraber kalktık ve Abdullah'ın evine vardık. İçeri girdik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baş ucuna oturdu. Ardından da ''Ey Abdullah!'' ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü de'' dedi. Bu şehadet cümlesini kulağına üç defa tekrarladı. Fakat Abdullah radiyallahu an bir türlü söyleyemiyordu. Bunun üzerine orada bulunanlarla beraber hepimiz şaşırıp kaldık. Yoksa dedik böyle değerli bir zat... Son nefesinde imansız mı gidecek? Kendi kendimize iç geçiriyoruz. Bir ara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a yönelme ve ibadet, taat etme ve güç ve kuvveti, ancak Allah'ın izniyle mümkündür dedikten sonra, Hazreti Bilal'e emretti. Ey Bilal, git Abdullah'ın ailesini bul ve ona, Kocasının dünyadayken ne gibi günah işlediğini sor, acele et. Hazreti Bilal radıyallahu an bu emri aldı, koşa koşa gitti, Abdullah'ın hanımına buldu. Kocası hakkında ayaküstü bilgi aldı. Kadın diyordu ki, kocam namazını hiç bırakmaz. Hatta her zaman Hazreti Peygamber'in ardında namazını kılardı. Elinden geldiğince yoksul ve düşkünlere sadaka verirdi. İbadet ve taat konusunda herhangi bir kusurunun olduğunu sanmıyorum. Bana da, evlatlarına, komşularına çok iyi davranırdı. Fakat annesiyle arası son zamanlarda açıktı. Çünkü annesi kendisinden hoşnut değildi. Bunları duyan Bilal radıyallahu anh, Koşa koşa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gitti. O sırada zaten son nefesler verilmek üzereydi. Bu bilgileri verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları duyunca ''Git, annesini buraya getir.'' diye emretti. Hz. Bilal, annesine gitti, durumu tek tek anlattı. Kadın, ''Hayır gelmem'' dedi. Ve oğluma ne bu dünyada ne de öbür dünyada hakkımı helal etmem diretiyordu kadıncağız. Annesinin bu tutumu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirildi. O da bu sefer Hazreti Ömer ve Hazreti Ali efendilerimize ''Gidin bu kadını buraya getirin'' diye emretti. Onlar da koşa koşa gittiler ve kadına kendisini peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem çağırdığını söylediler. Kadın yine ayak diretiyor ve peygamberle benim bir işim yok. Benim ne yapacak ki?" diyordu. Fakat Hazreti Ömer radiyallahu an mutlaka gelmen gerek diye ısrar edince gelememezlik edemedi. Hep beraber yaşlı kadınla beraber yola koyuldular, geldiler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna. İki cihan sultanı, Ey nine, Oğlunun şu durumuna bir bak. Kendisine üç defa şehadet getirmesini söylediğim halde, bir türlü getiremedi. Hakkını helal et de, imansız gitmesin, buyurdu. Fakat, yaşlı kadın, ey Allah'ın Resulü! Ben ona ne bu dünyada, ...ne de öbür dünyada asla hakkımı helal etmem. Çünkü o bana çok etti, bana çok çektirdi. Sırf hanımının sözüne uyarak beni dövdü ve beni evinden kovdu. Ben daha ona hakkımı nasıl helal edebilirim ki? <Sessizlik> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey nined dedi, Allah'tan kork, hakkını helal et. İmansız gitmesin. Birazdan yaşlı kadın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kıramadı, dayanamadı ve hakkını helal etti. Ondan sonra da oğlu, Abdullah şehadet getirmeye başladı ve düzgüncene şehadetini getirdi. Ardından canını teslim ederek, bu dünyaya gözlerini yumdu. Bu, insanı etkileyen olay karşısında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hüzünlendi. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Abdullah'ın namazını kıldık ve kabrine gömdükten sonra sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu konuşmayı yaptı. Ey Müslümanlar! Dikkat edin, beni dinleyin. Anası hayatta olanlar Analarına karşı iyi davransın. Yoksa sonu felakettir. Allah korusun, anne babasının gönlünü almadan ölen kimseler, ruhlarını şehadet getiremeden teslim etme tehlikesini de yaşıyorlar. Ayrıca böylesine insanlar, kıyamet günü kabirlerinden mahşer yerine giderlerken, Alınmalarında bu kimse var ya ana babasına karşı gelmekten suçlu diyen bir damga yiyecekler. Ne kadar ağır. Tirmizi'de geçen bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin buyurduğu gibi kim anlatıyor? Enes bin Malik radıyallahu an diyor ki ben Peygamber Efendimize şöyle derken duydum. Allah'ın kendisine mal ve servet sarf ettiği kimse, ana babasına karşı hak ve vazifelerini yerine getirmezse, Allah, onun işlediği bütün iyi amellerin sevabını yok eder ve ona acıklı azabını tattırır. Nereden nereye değerli dinleyenlerim değil mi? Günümüzde anne ve babaya verilen değerin ayaklar altında olduğunu maalesef yaşıyoruz, duyuyoruz, fark ediyoruz. Anne ve babasına karşı bu kadar sert davranan, kalbini kıran insanların, komşusuna, hanımına, kocasına, sokakta karşılaştığı kan bağı olmayan insanlara nasıl davranacağını düşünmek insanı daha da korkutuyor. Oysa ki evlatların, Anne babalarına karşı görevlerini yerine getirmemeleri, onların kalplerini kırmaları, rencide etmeleri, alay etmeleri, bağırmaları, onların helal isteklerini yerine getirmemeleri, anne babaya isyan etmek anlamına geliyor. Bugün programda bunlar üzerinde inşallah duracağız. Allah'a isyan etmek, haşa, bu nedir? şirke girmektir değil mi? Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetlerinde bize gelen Allahu Teala'nın emirlerine karşı gelmek isyan etmekti. Peki anne babaya isyan etmek neydi? İşte anne babanın isyan mevzusu böyle açıklanıyor eserlerde. Sen annen, baban helal bir şey istiyorsa yapmıyorsan, kalplerini kırıyorsan, onlara karşı görevlerin var. Mesela, maddi durumun yerinde, senden bir şey istiyorlar. Bunu yerine getirip getirmemenle, isyan edip etmediğini anlayacaksın. Peki, benim annem, babam, Müslüman değil. Benim annem, babam Müslüman, ama şöyle günahları var, veya böyle hataları var, veya benden, İçki içmemi istiyorlar. Veya efendim örtümü çıkarmamı istiyorlar. Vesaire vesaire. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Alimlerimiz söylüyorlar ki evvela buradan başlayalım. Sona bırakmayalım. Siz insani yani her insanın birbiriyle ilişkisini düşünerek yapmanız gereken ne varsa onları yapmak zorundasınız. Anneniz inançsız bir insan da olsa, babanız şöyle günahkar, böyle kötü bir insan da olsa, asgari denen yani en azından her insanın sokakta yürürken birinin yere düştüğünü gördüğünüz yardım etmez misiniz? Evet, bu en asgari düzeydir. Selam vermek, selam almak, hastaysa ziyaret etmek, bir insanın bir insana karşı görevi neyse, bu insan inançsız bir insan da olsa Senden çok daha günahkar bir insandı olsa ne yapmamız lazım? Yerine getirmemiz lazım. Birisi bir bardak su istediğinde veya telefonunuzu kullanabilir miyim dediğinde, bizden başka bir şey istirham ettiği zaman yardım etmemiz gerekmiyor mu? İşte annem, babam ne kadar kötü, ne kadar aşağılık insanlar vesaire deniyor ya bugünün tabiriyle. Görevlerini yapmadılar, şöyleydi, böyleydi. İşte... O anda aklımıza getireceğiz bunları. Benim, diğer insanlara karşı yapmam gereken neyse, annem, babam kötü de olsa yapacağım. Peki, onun dediklerini yapmak zorunda mıyım? İslam'a karşı ters olan, Allah'ın yapmayacaksın buyurduğu haram ilan ettiklerine, bunu annen de söylese, bunu senin kocan, hanımın da söylese, patronun da söylese, hayır demek zorundayız. Ama onun dışında nazlandı, kapris yaptı, bir şeyler söyledi, belki senin kalbin kırıldı. Bunlara tamam, hı hı. haklısın, peki demek durumundayız. Peki karşılık vermemiz gerektiği zaman ne yapacağız? Şu cümlelerle başlayacağız. Diyelim, dinle ilgili bir şey anlatmadan anneniz, babanız tarihten, yani geçmişinizden ailenizle alakalı bir şeyler anlattı veya sizinle ilgili bir şey anlattı. Doğru söylüyorsun anne veya doğru söylüyor olabilirsin. Haklısın anne, baba deyip sonra bir şeyler söylemek lazım. Çünkü insanlar yaşı ilerledikçe daha fazla alınganlaşmaya ve sudan sebepleri büyütmeye başlayabilirler. Ama her şey gelip geçici olduğu gibi sırayla arkadaşlar. Bugün yaşlılara Uzaktan bakınca, ya şu hareketi ne kadar komik, niye bunu şöyle yapıyor demeyin. Allah nasip eder, o yaşlara gelirseniz siz de benzer hareketleri yapacaksınız. Mesela dişlerinin takma olduğu için bir şeyleri ısıramıyor, belki ağzından şapur şupur sesler geliyor veya şu hareketi çok tekrarlıyor, mimikleri şöyle diye hiç bakmayın. Her şey sırayla. Hatta başka bir şey daha var. Onların tecrübelerinin bizler farkındayız ama aynı tecrübelere biz ulaşabilecek miyiz? Yani o kadar yaşayabilecek miyiz? O belli değil. O yüzden yarın yaşlanmamız bile garanti değilse şimdiden dersler almak lazım. Şunu öğreniyoruz ki eserlerden çok açık bir şekilde yani acaba bu Yorumun içinden bunu alabilir miyiz değil. Çok açık ve net. Allahu Teala ayetlerinde buyuruyor. Fıkıh kitaplarında yazıyor. Anneye, babaya isyan etmek büyük günahlardan bir tanesi. Ve bu günahı işleyen insanın hem Allahu Teala'dan tövbe etmesi neden büyük günahlar içerisinde Allahu Teala yasaklamış, hem kendisinden özür dilemeli? Bu nasıl olacak? Tevbe edeceğiz. Ve bu hataya düşmemeye çalışacağız bitti mi hayır annemizden babamızdan helalli kalacağız bitti mi hayır gönüllerini hoş edip kalplerini razı edene kadar hizmetlerini görmeye devam edeceğiz bir gün çok güzel bir anlatım vardı bir sohbette hoca efendinin soru sordular kendisine hocam siz anne baba hakkı ile ilgili güzel konuşuyorsunuz ama ''Benim annem her iki ayda bir evine, efendisi gittiğim zaman, ziyarete gittiğim zaman, ''Kızım bana bir gömlek alır mısın veya şu eşyayı alır mısın?'' diyor. Halbuki diyor dört tane, beş tane aynı eşyadan var. Rengini değiştiriyor, aynısından bir daha istiyor. Ne yapmam lazım?'' Dedi ki hoca efendi, ''Kardeşim senin bütçen var mı?'' ''Var zaten dedi pahalı bir şey istemiyor. O zaman gönlünü et mübarek. Sen boş ver.'' İki ayda bir gidiyorsun zaten annenin yanına. İki ayda bir, bir tane gömlek alsan neyse işte hanımların kıyafetini bilemiyorum etek diyelim. Ne olur? Yok mavisi varmış, kırmızısı varmış da niye yeşil istemiş? Ne yapacaksın? Senin hayatında dedi hiç mi gereksiz şeyler olmadı? Çocukluk hayatında veya büyüdüğün zaman ergenlikten sonra bu yaşa kadar düşünmemizi lazım dedi. Hiç mi acaba israf ettiğimiz veya Zorunlu olmadığımız halde, sırf nefsimize hoş geldiği için aldığımız şeyler yok mu kıyafetler? Saatlerimiz ne bileyim eşyalarımız. Boş ver dedi sen yap. Ha durumun yoksa imkanın yok ve senden mesela diyelim ki araba istiyor. Senin bile bir araban yok. Bu tür şeylerde kalbini kırmadan idare edeceğiz. Çok güzel bir örnekti bu kardeşlerim Allahu Teala insanın, hayvanın, bitkilerin, cansız bildiğimiz o kayaların, galaksilerin, tüm evrenin, kainatın yaratıcısı. Peki anne ve baba kim? Senin, benim, onun dünyaya geliyor olmamızın sebebi. Yaratıcı kim? Eşi ve benzeri olmayan, öncesi sonrası olmayan Allah Celle Celaluhu. Ama Annen babanda baban da senin dünyaya gelmene vesile, hem de bir numaralı vesile. Sebepler alemindeyiz, değil mi? Şimdi su içiyoruz, tamam suyu bardaktan içiyoruz, çeşmeden içiyoruz veya marketten satın alıyoruz, nehirden işte abdestimizi alıyoruz. Peki sebep ne? Su. Peki suyun da sebebi var mı? Var oda suyun buharlaşması, yağmurun yağması vesaire sebepler alemindeyiz. Bizim dünyaya gelmemizin sebebi anne ve baba. Yeni doğan bir çocuk düşünün. Hayatını devam ettirebilmesi için o kadar muhtaçtır ki. Mesela kediler için yeni doğmuş kedilerden bir örnek vereyim. Annesi diyelim ezildi bir arabanın altında başımıza geldiği için biliyorum. İstediğin kadar sen ona suni mamalar bulmaya çalış. Süt vesaire. Bir günlük kedi. Annesi de ölmüş. Eğer emzerecek bir kedi bulamazsanız büyük bir ihtimal ölüyor zaten. Lakin hayvanlarda şöyle bir şey var. Beş gün, on gün neyse biraz böyle emzedildi, şu oldu, bu oldu. Kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar. Kediler, timsahlar, yılanlar böyle. Ama biz insanlar böyle değiliz. Aciziz. Sen bir çocuğu hadi bakalım bir aylıkken bırak... Boşver iki aylıkken bırak. Altı aylıkken bırak bir çocuğu. Sen o çocuğu bir yaşındayken bırak evin içerisinde. Ne yapacak? Bir sene içerisinde diğer hayvanlar çok aşama kaydediyorlar. Ama insan böyle değil. İki yaşına geliyorsun çocuğu bırak yine bırakamıyorsun evde yalnız başına. Ona bakarsan iki yaşında diğer hayvanlar neredeyse üreme çağına geliyorlar. Onların zamanı farklı biliyorsunuz. 3 yaşında çocuğumuz ne oluyor? Eline bıçak verebilir misin? Elinde çakmak gördüğün zaman ne yapıyorsun? Korkuyorsun, telaş ediyorsun. 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında çocuğunu bırakıp dışarı gidebiliyor musun? Kardeşlerim, insanoğlu acizdir. Hayatını devam ettirebilmesi için ihtiyaç sahibidir. Ve bu ölene kadar devam eder en önemli ihtiyacı da onun ergenlik dönemine kadar anne ve babası tarafından karşılanır. Bakıma ihtiyacı vardır. Himaye edilmeye ihtiyacı vardır. Karnının doyurulmasına, yıkanmaya ve bir evde veya bir çadırda nerede yaşıyorsa orada yaşamaya ihtiyacı var. Sadece bunları mı şefkate de? Sevgiye de ihtiyacı var. Bu küçük çocuğa bakacak, onun her türlü ihtiyaçlarını veya başına diyelim bir olumsuz bir durum geldi veya imkansızlıklar oldu. Buna rağmen kendi hayatını dahi tehlikeye atarak koruyacak, büyütecek, yedirecek, içirecek, giydirecek annelerdir. Anneler ilahi rahmete benzer derler mesela. Hep verirler ama karşılık beklemezler. Kendileri yemezler, çocuklarını yedirirler. Her anne böyle olmadığı gibi babalar için de bu böyledir. Babalar da yeri gelir, bir gömlekle üç sene idare ederler. Belki ayakkabılarında bir yırtık vardır, su alıyordur. Bu onun için çok önemli değildir. Bir şekilde tamir ettirir, iki kat çorap giyer. Ama yavrusunun bir ihtiyacı olduğunda onu tercih eder kendisine. Yani fedakarlık yapar. Annenin babadan çok daha fazlasını yaptığını da belirlemek lazım. Uyumadıklarını, geceler boyunca ateşe çıktı mı, şu mu oldu, bu mu oldu, fedakarlık yaptığını biliyoruz. O yüzden anne ve babaların evlatları üzerinde hakları var. Ve bunlar çok önemli haklar. Şu dakikalarda şunu da söylemek istiyorum. Ey benim güzel kardeşlerim, anneniz ve babanız vefat ettiyse, ikisi de veya herhangi biri, ne olur kırılmayın, daha fazla kendinizi üzmeyin. Elimden geleni yapamadım, şu bu. İbrahim kardeşim şimdi anlatıyor ama, daha da böyle acım yaralandı, veya yaralarım daha da böyle derinleşti, Kuz bastanız demeyin. Siz de en azından dua edersiniz. Bugün bir hayır yaparsınız. Olur mu? Rahatsız olmayın ne olur? Anlattıklarımızdan. Şimdi ne yapmamız gerekiyor kardeşim? Dedik ki temizliği, eğitimi, işte yemesi, içmesi, barınması anne ve baba tarafından karşılanıyor. O zaman hak geçiyor. Peki bu haklar neler? 1 Kardeşlerim, ayetlerde belirtildiği üzere onlara hizmet etmek ve hayır dualarını almaktır. Anne ve babaların çocuklarına yapacakları duaların kabul olunacağına dair çok önemli müjdeler vardır. Mesela, Tirmizi'de geçer, lütfen dikkatle dinleyelim. Buyruluyor ki, Üç dua vardır ki, Bunların kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun yani haksızlığa uğramış olan kimsenin duası, misafirin ikramını gördüğü kimseler için duası ve anne babanın çocuklarına karşı olan duası.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 Yolcuya Ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarsa onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. Ebu Derda radıyallahu anın işittiğine göre o naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Anne baba kişinin cennete girmesine vesile olacak kapılardan birisidir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık senin arzuna kalmıştır. Anne ve babaların üzerimizdeki haklarından bir tanesi de onlara iyilik ve ihsanda bulunmak. Bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde buyrulmuştur. İsra suresi, Lokman suresi ve Bakara suresinde şöyle geçer. Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara of bile deme. Onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. Biz insana ana babasına iyi davranmasını emretmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak karnında taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Onlarla dünyada iyi geçinin. Abdullah bin Amr radıyallahu anın naklettiğine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna bağlıdır. Rabbin öfkesi ise anne babanın öfkesine bağlıdır.'' buyurdular. Bir gün birisi geldi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Dedi ki ''Efendim annem çok şefkatsiz babam da aynı şekilde.'' Onlara nasıl itaat etmem lazım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Anan seni dokuz ay karnında gezdirdi. İki sene emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi ve kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmete katlandı. İdareni, maişetini, yemeni, içmeni temin etti. Sana dinini, imanını öğretti. Seni, İslam terbiyesiyle büyüttü. Şimdi nasıl olur da şefkatsiz olurlar? Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu? Yine Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Dedi ki yaşlı annemi elimle yediriyor içiriyorum şu kadar şu kadar vakittir. Abdestini alamıyor ben abdestini almasına yardımcı oluyorum bir yere gideceği zaman sırtımda taşıyorum hakkını ödemiş olur muyum diye soran kişiye şöyle buyurdu Hayır yüzde birini bile ödemiş olamazsın o sana yaşaman için hizmet ediyordu sen ölümünü bekleyerek hizmet ediyorsun ancak Allahu Teala bu az iyiliğine karşılık çok sevap ihsan eder İnsan anne baba olduğunda az önce paylaştığımız hadisi şerifi çok daha iyi anlıyor. Küçücük yaşlarında anneciğim babacığım diye etrafınızda koşup duran yavruların ergenlik dönemiyle beraber bakışlarının, söylemlerinin ve geri dönüşlerinin değişiyor olması insanı ne kadar üzüyor ama ne kadar üzülüyor olsanız da Onların ahiretlerini, onların psikolojilerini düşündüğünüz için bazı şeyleri içinize atıyorsunuz. Bunu hepimiz yapıyoruz öyle değil mi? Ama neyi anlıyoruz? Ben kızım için veya oğlum için nasıl bu içe atışlarımı fark ediyorsam ben de bir anne ve babanın mahzulüyüm. Onların sebep olmasıyla dünyaya geldim. Benim de anne ve babama karşı acaba yıkıp döktüğüm, mahvettiğim bir şeyler var mıydı? Demek böyle oluyormuş. Demek ben seneler önce oğlumun ve kızımın yaşındayken anneme babama şöyle şöyle davrandığımda bu acıyı yaşıyorlarmış. Ve öyle olmasına rağmen yine de bana böyle davranmışlar diyebiliyoruz. O sebeple anne ve babaları ne zaman anlarız? Kendimiz anne veya baba olduğumuz çocuğumuz şöyle bir 10-12 yaşlarına geldiğinde anlarız. Yoksa kucağınızdaki çocuğu elinize aldınız. Yüz anlayacağımız şey varken 10 tanesini anlarsınız. Yüzde 90 kısmı ergenlik döneminden sonra başlıyor. Hazır buraya bir de dua iliştirelim. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi kurban olduğum Rabbim. Bizim kendimize dahi bir faydamız yok. Fayda senden gelir, yarar senden gelir. Sebepler alemindeyiz. Evlatlarımıza sahip olamıyoruz. Evlatlarımıza karşı yapmamız gerekenlerin çok gerisindeyiz. Bizde de çok büyük yanlışlar var. Ya Rabbi ne olur evlatlarımızı hayır ile ıslah eyle. Onlara hayır ile Anlayacakları dilden ne olur? İmanı, güzel dinimizi, insanlığı, yapmamız ve yapmamamız gerekenleri anlatmayı ve onların da anlamasını nasip eyle. Hayır ile onları terbiye et. Ve ne olur? Yanlış yollara giren evlatlarımız varsa onları kurtar. iyi insanlarla karşılaştır. Hayırlı kardeşler, hayırlı arkadaşlar hayırlı eşler nasip eyle. Neyi yapmamızı emrettiysen, hem bizlere, bizlere olduğu gibi evlatlarımıza da bunları yapmayı nasip eyle. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Dua edeceğiz kardeşlerim. Bir başka madde, anne babanın hakları ile alakalı. Asi olmayacağız, gelmeyeceğiz, karşı gelmeyeceğiz, Hangi isteklerine denmişti? Helal olan isteklerini. Ve sonra itaat edeceğiz, sert bakmayacağız, şefkat ve ilgiyle bakacağız. Bu bakmayı şöyle ele almışlar, bu gözümüzle bakma da olabilir. Bizim evimizdeler veya aynı köydeyiz, onlara bakıyoruz yani ihtiyaçlarını gideriyoruz şefkat ve sevgiyle bakmak böyle de olabilir demişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne babanın yüzüne merhametle bakana hac ve umre sevabı yazılır buyuruyor. Günde bin defa bakarsa da böyle midir denilince günde yüz bin defa baksa da böyledir deniliyor. Yani en azından birkaç kez tebessümle bakmanın ne kadar önemli olduğu açıklanıyor. Az önce okuduğum o hadis Riyazün Nas Riyaz Nasihinde geçiyor. Bu arada bununla alakalı hemen iliştirmek istediğim bir hadisi şerif daha var mesela. Ana babamın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir. Bu da Ebu Nuaym'da geçiyor. Araştıran kardeşlerimiz var. O yüzden bir dipnot olarak bunları da ekliyorum bir başka hak, onlardan izinsiz sefere gitmemek. Öyle ki cihadın farz olduğunu biliyoruz. Ne kadar önemli? Cihad için izin isteyen birine bile düşünün. asr ı Saadette yaşıyorsunuz, şehit olmak istiyorsunuz, imanınız ne kadar ilerlemiş, canınızı ortaya koyacak kadar delikanlı bir insansınız ama izin verilmiyor size. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam hem Buhari'de hem Müslim'de geçiyor. İzin istiyor kendisi cihada gitmek için. Annen baban sağ mı? Evet diyor adam. Sahabe efendimiz. Sen burada kal. Onlara hizmet et. Çünkü onlara hizmet cihattır buyuruyor. Peki o zaman yani sahabe efendilerimizin annesi ve babası ölenler mi sadece cihada gidiyordu? Hayır. Her insan yanına gelen kimse onunla ilgili bilgi zaten Allahu Teala tarafından veriliyor. Bizim bilmediklerimizi kendisine gösteriyor. İletiyor, duyuruyor. O kişiye bunu söylemiş. Yoksa insanın annesi ve babası hayatta ama ona bakacak birisi var. Yani babası hayatta olduğu için hanımına bakacak ...veya kendi kardeşleri vardır. Bakabileceği başkasına... ...bırakmıştır mesela. Annesinin ve babasının da rızası vardır. Tamam oğlum sen... ...güzel güzel git gel inşallah. Allah senden razı olsun demiştir. Bunda bir sıkıntı yok. Demek ki... ...bu izin isteyen... ...sahabiye... ...böyle buyuruldu ki... ...başkası bakamayacak durumda... ...olabilir. Yine bir adam... ...Efendimiz aleyhisselamın yanına geldi... Dedi ki, efendim ben Allah'tan karşılığını isteyerek yani ecir isteyerek hicret ve cihad etmek üzere sana biat ediyorum. Yani yanına geldim, nereye göndermek isterseniz beni gönderebilirsiniz dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, annen ve babandan sağ olan var mı buyurunca, her ikisi de sağ buyurdu dedi adam. Efendimiz aleyhisselam böyleyken, ''Sen Allah'tan ecir mi istiyorsun?'' dedi. ''Evet'' deyince, ''Öyleyse annen ve babanın yanına dön ve onlarla güzel güzel sohbet et.'' buyurdu. Bu da Müslim'de geçen bir hadisi şeriftir. Bir gün hicret etmek için birisi yanına geldi. Bu çok önemlidir. Hicret edilecek. Yani cihat gibidir. Bir emirdir. Şuradan şuraya gidilecek. Müslümanlara emir gelmiş. Yapmak zorundasın. Lakin ne kadar ince bir mevzu. Geliyor bir sahabe efendimiz. Ya Resulallah diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnanın buraya geldim ama nasıl geldim. Annemi babamı ağlatarak geldim. Yani annem babam gelmemi istemiyordu. Ağlıya ağlıyor onları bıraktım geldim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar üzüldü ki. Hemen git. Onları ağlattığın gibi güldür, dön buyurdu. Bu nerede geçti? Ebu Davud'da geçti, İbni Mace'de ve Nesai'de geçti. Yani dışarıdan bakıldığı zaman çok kolay, böyle hemen anlayabileceğimiz değil mi? Bir mevzu gibi olsa da çok ağır bir mevzu arkadaşlar. Mesela anne babalarımız bizi çağırdığı zaman, Hemen kalkıp yanlarına gitmek gerektiğinin bir emir olduğunu biliyor musunuz? Nasıl orucunuzu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tuttuğu gibi tutuyorsunuz? Nasıl namazı kendisinin kıldığına benzer şekilde kılmamız gerekiyor? Tabi o kadar uzun olmasa da. Nasıl hacca gideceksek veya gittiysek... Onun gibi sallallahu aleyhi ve sellem yapıyoruz. E her konuda örneğimiz kendisi. Annemize, babamıza, eşimize, oğlumuza, kızımıza. Kendisi nasıl davranıyorsa kendi eşlerine, hanımlaştı, işte kızlarına. Rahmetli babasıyla ilgili o düşünceleri, annesiyle ilgili hatıraları, kendisini yetiştiren kişilerle ilgili nasıl davrandı? Onlara bakmamız gerekiyor. Sizin en hayırlınız, kadınlara karşı iyi davrananlarınızdır. Yine buyuruyor ki, Ben annemi nasıl sevmem ki, o beni bir müddet karnında, uzun bir zamanda kucağında, ölünceye kadar da kalbinin şefkat köşesinde taşıdı, ona saygısızlık göstermekten daha aşağılık bir şey bilmiyorum de geçiyor, size günahların en büyüğünü söyleyeyim mi? Bunu üç defa tekrarladı. Bunun üzerine sahabeler, evet ey Allah'ın Resulü, lütfen söyleyin dedik. Buyurdu ki, Allah'a ortak koşmak ve anne babaya isyan etmek, eziyet etmektir buyurdular. Bugün öyle bir cehalet var ki, haydi herkes çalışmaya, haydi buyurun sokaklara diye neredeyse anons ediyoruz, teşvik ediyoruz. Ama ömrünü çocuklarını yetiştirmeye adayan, çocukları için kendi isteklerinden, zevklerinden, arzularından, felagat eden milyonlarca anneyi, ev hanımı diyerek küçümseyenlere, Yazıklar olsun. Ne demek ev hanımı? Dünyanın en önemli iş hanımı, Görev hanımı, Dünyanın en önemli öğretmeni, Bir nesli inşa eden varlık kadın. Ne demek ev hanımı? Ev hanımı, bu tabir genelde, İşsiz, güçsüz bir kişi. Hanımların bile utanarak söyledikleri bir mevzu. Yani herhangi bir vasfım yok gibi. Ne mezunusun? Onu gibi yani. Şimdi bakıldığı zaman, üniversiteyi bitiren insanların, üniversiteyi veya ortaokulu bile bitirememiş insanlardan, medeniyet bakımından, görgü, ahlak bakımından üstün olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Onun gibi kardeşlerim, anne başa tac diyor. Her derde ilaç imiş. Bir evlat pir olsa da anneye muhtaç imiş. Ev hanımı ol. Sıkıntı değil. Ama sen ev hanımı değilsin. Ne demek o? Sokak kedisi, ev kedisi der gibi. Ne alakası var? Bazen zorunluluktan dolayı insanlar, Çalışmak zorunda kalırlar. Hanımların da çalışması artık zorunlu hale gelmiş, durumlar da oluyor. Bunda da riayet etmek gereken, dikkat etmemiz gereken kurallar var elbette. Ama burada anlatılmak istenen şu. Eğer çok önemli bir sebep yoksa, bir anne, karnında aylarca taşıdığı, zahmet çektiği, emzirdiği bir yavrusunu, yavrusunun ona en ihtiyaç duyduğu bir vakitte, nasıl bir bakıcıya teslim ederek çalışabilir? Ben kızımın, oğlumun geleceği için çalışıyorum diyen bir anne var. Peki, onun size en ihtiyaç duyduğu zamanlar, o saatler anne siz bir şekilde nasıl geçecek? Kazandığınız maaşın yüzde seksenini o bakıcıya verdiğinizde geri kalan yüzde yirmilik bir meblağ için mi? O yüzden. Bir kez daha söyleyelim. Anne başa taciymiş. Her derde ilaç imiş. Bir evlat pir olsa da anneye muhtaçmış diyor. Kardeşlerim, insanın iyiliği ve kötülüğü varlığının sebebi olan anne veya babasına ya da onlardan hangisi kaldıysa onlara karşı davranışı ile ortaya çıkar. Anne ve babasına iyilik etmeyen birinden başkalarına iyilik bekleyebilir misiniz? Yüzüne konan sineği bile kovalamaya mecali olmadığı, ihtiyacını, sıkıntısını bildirmeye güç yetiremediği, kendisini el bebek gül bebek yetiştiren insanlara kötü davranan bir kimse, herkese fenalık yapmaz mı? Dolayısıyla anasına babasına iyi davranmayan birinden ne vatana ne de millete, de insanlığa fayda gelir. Şununla bitirelim. Ya Resulü Allah dedi bir tanesi sallallahu aleyhi ve sellem. Benim annem babam öldü. Bunlar için bundan sonra ne yapabilirim? Bir iyilik var mı? Şöyle buyuruldu. Tabii ki vardır. Onlar için dua etmek. Günahlarının bağışlanmasını Allah'tan dilemek. Hayattayken verdikleri sözleri onların adına yerine getirmek onlardan yana olan akrabalık bağlarını gözetmeye devam etmek, onların dostlarına, arkadaşlarına iyilik etmek. Allahu Teala, anne babasının helal duasını, helalliğini alarak ölmeyi nasip eylesin cümlemize. Hayırlı evlatlar versin, vefat eden anne babalarımız varsa mekanlarını cennet eylesin. Bir ramazan Şerif'te yaptığımız programın da nihayetindeyiz. Canlı yayınlanan bu programda dil sürçmeleri, yutkunmalar olduysa ki olmuştur, sürçülisan ettik, affola. Hepiniz en emin olana emanetsiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.